Merhaba, bu videonun konusu Kaizen. Yine e, eski bir e, LinkedIn yazımdan kopya çekeceğim. Kaizen ne biliyor musunuz? Japonların geliştirdiği enfes bir teknik. Kaizen eldekini sürekli yenilersen bozulmaz ve bozulduğunda da deli gibi tamir parası ödemezsin diyor. Dolayısıyla Kaizen inovasyon ve aynı zamanda süreklilik demek. Yani sürekli yenilemez, sürekli geliştirmez. Kaizen kelimesinin zaten kendi anlamı da böyle. Kaizen Zen olarak ayrılıyor. Bizim istediğimiz şey şu. Kaizen'i yedi örnekle, yedi israfı ile anlamak. Çünkü Kaizen, Muda dediği şeyler var. Bu Mudalar, e, israflar e, ve bu israfların yapılmamasını istiyor. Yani diyor ki, sen diyor daha az para harcarsan daha çok para kazanmak için çabalamana gerek kalmaz. Çok mantıklı. Nedir? E, bunun Felsefesi. Felsefe şu. Senin canın pizza çekiyor değil mi? Şimdi diyorsun ki ooo bir pizza olsa da yesek. Sonra diyorsun ki bir pizza 20 liraya patlar. Mesela. dolaba açıyorsun. Ah! Yumurta. Ana! Domates. menemen, Değilmiş. Çünkü zaten o kaynakları almışsın ve stoklamışsın. Çünkü stoğa karşı kayza. Dolayısıyla pizza yerine meneme kayza diyoruz. Yedi islaflı hikayesi nedir? Bir. Yani Kaizen'in uyuz olduğu bir ne olur şey, aşırı üretim. Kaizen herhangi bir şeyin fazlasını karşı. Çünkü aşırı üretim demek ki, toplamak demek. Zaten ikinci uyuz olduğu şey envanter. Ama sen aşırı üretim için eğer ki para harcayacaksan, aşırı üretim için insan vakti harcayacaksan ki en uyuz olduğumuz şey bizim de aynı, aşırı üretim yani. Hele ki zamanın gereksiz kullanımı, Kaizen düşmanısın. Kaizen bir fabrikaya el attığı zaman, Aşırı üretimi kontrol ediyor. Diyor ki kim iki tane çıktı alıyor? Bu asam. Hatta o da fazlalıktır. On arkadaşına ne varsa etrafını düzene sokar. Kayseri tersanesine, ofisin yerleşimine bile dikkat ediyorlar. Mobilyaların birbirine göre açısı, aralarda bıraktığı koltuk şey mesafeler, toplantı odasına olan mesafe. Düşün. Herkesin yerinden kalkmasına uyuz oluyor Kayseri. Dolayısıyla aşırı üretilmiş. Bu mantıkla. Menemen üç yumurta değil 2 yumurta kır. Yemediğini köpeğe gitmesin. Sonra bir yumurta daha kırarsın. Devam. Bir diğer ha bu arada tabii ki bu tam, yani aşırı üretimi eksik üretime çevirmemek için Justin Daly tam zamanında üretimi öneriyoruz. Envanter, envanter tabii ki fabrikalık, stoklu mal vesaire fazlalık olan her şeyden ki sıfır stok bir felsefedir hani olması gereken de sıfır stok zor. Ama Bilim istediğin şey, olabildiğince gereksiz şeyi tutmamak. Örnek, internette bol buldun, bas dağımın oldu. Yıllarca stopla USB'lere, harddisk'lere E sen ne yapıyorsun? Diyorsun bu harddiskin içerisine hiç kıyamadığın filmler var. Burada hiç çöpe atamadığın, evde yer o devirdiler kaplıyor. Harddisk yeni bir tane harddisk almana sebep oluyor hiç silemediğin için. Halbuki kontrol Shift ile bak artık yer açıyor. Demek ki HB stop yasak. Gelelim üçüncü hikayeye üçüncü israf, üçüncü muda, üçüncü dikkat edilmesi gereken şey taşıma. Taşıma ne biliyor musun? Sen eğer ki arkadaşına diyorsan ki günümüzde gel gel acayip bir şey göstereceğim. Adam da masasından kalkıp sana geliyorsa ve açtığın şeyle saçma sapan bir şeyse bu gereksiz taşımadır. Daha kurumsal bir örnek vereyim size kaizen için daha hoşunuza gidecek, mantıklı. Sen eğer ki Bir e-mail atmak yerine kağıda basıp da adama götürüyorsan hem aşırı tüketip üretimi yaptın pardon hem de yürüdüm, gereksiz olarak lojistik yaptım. Bunlar da yasak. 4- Hatalar. Kaizen 6 sigma'ya çok yakın gidiyor aslında. 6 sigma neydi? Biz 6 sigma'da, o ki videosu var lütfen izleyin. Altı sigmada şey dikkat ediyorduk. Hatayı azaltmaya. Çünkü hatalar üretimin yavaşlamasına sebep olur. Kalite kontrolünü yükünü arttırır. Müşteri memnuniyetini azaltır. PLM, Product Life Cycle Management, ürün ürün yaşam çevriminde de size vakit kaybettirir. Tabii ki bunlar geri besleme olur, ders alırız hatalarımızdan da. Türkçesi adamın kalbini kırmazsan ya da hanımefendinin barışmak için vakit harcamazsın. Demek ki dilini tutacaksın sonra özür dilemeyeceksin. Geldik, 5. 5, fazla işçilik işleme, yani işlemeye harcanılan vakit. Burada kastımız şu, sen eğer fabrikanın içerisinde gereksiz şekilde işlem yapıyorsan, çok fazla gereksiz vida, yani perçinlesen tak diye geçecek. Vidalama ya da bir kaybediyorsun. 4 vida yemeği 3 vida takabilirsen. Veya bunlara harcanacak işçilik, vakit, zaman, hepsi ister. Türkçe, basit örneği, sen, kız arkadaşını aldın hediyeyi, tamam işte ben uzatma yani bir de evi süsleyip de iş çıkarma, temizliği o yapıyor yani bazen güzellik yaparsın sonunda azar yersin, niye? Çünkü istenilin istenilen şey değil fazlasını yapıyorsun, senden istenmedin yapma, gerekeni yapma geldik e, harekete şimdi hareket aslında e, lojistikten, taşımadan farklı şimdi bir şeyi taşımak neydi, seni alıp herhangi bir şeyi sağlıklı bir listeyle yapmalarında örnek hani şey yaparsın ya maç devre arasında bir girsin şunu şunu şunu yapacağım veya üşenirsin akşam ya ayağa kalkayım su için sırf su içmek için kalkmazsın o zaman şunu, şunu şunu şunu yapayım işte bu taşıma gittiğimde her şeyi mantıklı sırayla getireyim hareket de şu az önce verdiğim örnek ofisin içerisinde herkesin daha az dolaşması dolayısıyla Senin ofis içerisinde yarattığın hareket, insanların sorun yaratmaması. Örnek, CCBC manyakları var ya yani e-maili ona da atıyor, ona da atıyor. Onun hakkında etmek yapıyor. Twitter'da lütfen gereksiz hareket yaratma. İnsanlar gereksiz yere işlem yapmaz. Son 7. Bekleme. Bekleme bekleme tabii ki Kaizen'deki istasyonlar arasında bekleme. Yani sen arabanın 5 tane kapısını üretmişsin. E, Arabada 4 kapı var, 5. E, kapı stokta duracak, aşırı üretin, e, bekleyecek, boşu boşuna taşındı, bütün Kaizen'i e, Araba Kapı eksik, Kaizen'i zarar vermedi ama 3 kapı var, 4. E, kapıyı bekliyoruz, o da bekleme. Günümüz Türkçesi en güzel örnek senin için, sevginiz beklediğin an kâr ama onu beklemek çok güzel. Emin ol seni bekletmek de güzel. Daha farklı bir örnek bilgisayarın açılmasında uykuya almayıp da öyle beklediğin süre var ya böyle boş boş İşte o sırada sana patatesle vurmak lazım ee kardeşim 3 saniye boşuna gidiyor adam ipad'i niye sevdi biliyor musun ipad'i onu da bastın mı geliyor şu yuvarlak şu bastın mı geliyor o yüzden ama biz bayılırız beklemeye ve bekletmeye dolayısıyla kaysen diyor ki firmanın içerisinde şişte anketler yapalım Beklemeye, israfa sebep olan şeyleri bulalım, takımlar kıralım, bunları üst üste koyalım. Hep de uygulamasın ve biz sürekli küçük küçük iyileşelim. Türk tekniği ne diyor ya kırılınca yaparız diyor. Boş ver. Adam monoparkta hayat kaybolana kadar bakım yapmıyor düşün. Tabii ki Türkiye'de bu yüzde bir yani gerigan %99'a lafım yok muhteşem her şeyin bakımının, her şeyin gelişmesi, iyileşmesi. Ee, öbür tarafta atık tesisi yapıyor ama çalıştırmıyor. Niye olmamasında ödediği ceza? Olup da çalışmaması ayrı bir hikaye. Ee, benim tavsiyem, kalbini mümkünse hayatınızı otutturun. Şöyle, yani kişisel bakımında da getirelim, kişisel kısmında getirelim. Hayatında eksikliklere bak. Bir kere de sıçrayarak yapmayacağın şeyler var. İngilizce öğrenmek, bir kere de yapmayacaksın. Böyle. Bu yaz çatmak İngilizce öğrenin veya bir yani gitar çalmak bilmem. Hedefler koy ve bunları sürekli geliştir. Spora. Yılda bir kere diyet yaparak hiçbir zaman zayıflayamayacaksın. Bir zamanlık haftada bilmem ne kadar yürüyor ya da sürekli geliş, sürekli bir şey yazar. Şeker çıkar hayatından ve bunu sürekli yap. Çünkü e, off günü diye bir şey var. Şimdi rejim yapanlar da izliyorum. Bir hafta ölüm rejimi, hiçbir şey yemiyor. Off günde kireçle yiyor. Tık tık tık tık. Orada pasta, orada bilmem ne, vücutta açlık var ya kıtlık, hepsini depoluyor. Neyse, kayse, bunlara karşı. Kaizen'in ne olduğunu daha da bir video yaptım ama onu çok açık anlatamamıştık. Böylece bir videoya Kaizen'i özetlemek istedim. Artık en azından genel kütle açısından Kaizen'in ne olduğunu biliyorsun. Size yorum bölümünde bir ricam var. Hayatınızda neyi geliştirmek istersiniz? Yazarsanız severim. Yavaş yavaş küçük küçük bir şeyleri iyileştirmek istiyorum. Ben Miktatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.